Kardeşlerim, muhakkak ki bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklıkta ateştedir. Konumuz Haya duygusu. İnşallah e, elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Haya, özü fıtratta olan, insana imanla birlikte verilen, iman arttıkça kendisi ve etkisi artan, yine iman azaldıkça kendisi ve etkisi de azalan, bir örtüdür. Haya ilk olarak Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmekle ve ondan hakkıyla korkmakla Allah'tan haya etmek olmalıdır. Haya insanı insan eden insanı olgun eden bir duygudur. Haya İnsanın manevi süsü Allah'ın insanda görmek istediği en güzel haldir. Hicr suresi 45. ayette Haya takva sahibi olan ve Allah'tan korkan takva sahipleri elbette cennetlerde ve pınarların başındadır. Hitabına muhatap olan her müminin vasfıdır. Haya aynı zamanda Allah'ın insanda görmek istemediği her türlü kötü huydan da uzak durmak. Yani arınmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayaya çok ehemliyet vermiş ve haya imandandır demiştir Bukhari hadisinde. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman 70 küsur şubedir. En alası la ilahe illallah, en endası insanlara eziyet veren şeyleri yoldan gidermektir. Hayada imandan bir yüzdür. Demiştir yine Buhari hadisinde. Ey iman edenler! Pardon. Bir şeyi imandan bir şey imandan ise onu korumak. Esasında imanı korumaktır. Aynı zamanda onun yıpranması ve erimesi imanın yıpranması ve erimesi anlamına gelir. Dolayısıyla hayanın çokluğu imanın güçlülüğüne hayanın zayıflığı ise imanın zayıflığını gösterir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem utanmıyorsan dilediğini yapabilirsin buyuruyor Buhari hadisinde. Hayanın yani utanma duygusunun bizi birçok yanlıştan ve batıldan koruyacağını haber veriyor. Utanma duygusu insanı tutan er, en erdemli duygudur. Bu duygu erimeye başlamış ise müminlerde önce yanlış yanlışta normalleşme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 Ümmet içerisinde ilk önce kalkacak duygulardan bir tanesi de hiç şüphesiz haya duygusudur. Bir insanın iman etmeden önceki hayatında eğer fıtratı da bozulmuşsa utanma duygusunu onda bulmak mümkün değildir. Ancak kişinin ancak iman kişinin içine aktıkça ona imanla birlikte Haya duygusu da verilir ki imanını korusun. Onu güzel bir elbise gibi üstüne örtsün. Şimdi Haya neden erir? Onu anlatmaya çalışalım inşallah. Ee, kardeşlerim şimdi bir şeyi güçlendiren durumun halin zıttı, onun erimesine, zayıflamasına yol açan durumdur. İman ile haya arasındaki haya, arasında direkt bir bağlantı olduğuna göre, imanın zayıflamasına yol açan şeyler hayanın erimesine de yol açar. Dolayısıyla iman erimiş ise haya da erir. İman güçlenirse haya da güçlenir. Şimdi e, bu nedenlerden bir tanesi nefsi şımartarak yaşamak. Şimdi e, nefis her zaman canının istediği her şeyi ister. Yani onun e, bir yerde önüne geçmemiz lazım. Eğer nefsimin, nefsimize heva ve hevesimize uyarsa hiçbir zaman onun önünü kesemeyiz. Şimdi kişinin hayasını yaralayan hatta çok ileri gidildiğinde hayanın yırtılmasına yol açan da nefsin yırtılmasıdır. Bu durum insanın nefsine verdiği tavizlerle ve nefsine mutlak anlamda tabi olduğunda son bulur. Güzel bir hayanın başlangıç, başlangıcı gençlik yıllarında başlar. Yine hayanın bozulmasının temeli de gençlik yıllarında başlar. Bu bozulmanın önüne geçebilmek için haya ve edep örtüsünün kişinin üzerinden hiç çıkarılmaması gerekir. Haya hem nefsin arzularına karşı kişiyi korur hem de olgun bir şahsiyete sahip olması vesile olur. Kişinin hem de kişinin Allah indinde iyilerden, salihlerden yazılmasına yol açar. Nefsini şımartmadan yaşayıp haya örtüsünü bürünenlere selam olsun. İkincisi, komplekslerle yaşamak. İnsan aklı sürekli kıyaslama yaparak çalışır ve İnsan kendisini çoğu kez kendi dışındaki insanlarla kıyaslayarak ve onlara özenerek özleştirir. Peygamber Efendimiz bunu çok iyi bildiğinden sahip bir hadisinde Dünyavi konularda sizden daha aşağıdakilere bakın ve uhrevi konularda ise sizden daha yukarıdakilere bakın diyor. Çünkü hayata sürekli bu şekilde bakan insanda zihni yenilmişlik duygusu kendisinden uzaklaşacak ve olgun şahsiyete ulaşmaya başlayacaktır. Üçüncüsü müminlerle birlikte olmak. Mümin, müminin aynasıdır. Kişi müminlerle birlikte oldukça kendisine ve Davranışlarına çeki düzen verir ve ruhun da hayanın mayalaşma, mayalaşmasına yol açar. Ancak bu sebeple müminlerden ayrılmaya başlayan başlayanlar da artık birlikte olduğu insanların davranışları ve ahlakı ve hayası ona da sinmeye başlar. Bu çoğunlukla gençlik yıllarında arkadaş çevresi arasında başlar. İnsan kimlerle birlikte olduğuna ve oturup kalktığına dikkat etmeli. Çünkü veciz bir sözde söylendiği gibi üzüm üzüme bakarak kararır. Aklı ve kalbi hayatı müminlerle birlikte olanlara selam olsun. Şimdi hayanın zayıflamasına yol açan şeyleri saydık. Bir de haya nasıl güçlendirilir? Hayanın sebebi imandır. İman zayıflarsa haya da zayıflar. İman güçlenirse hayada güçlenir. Bu yüzden hayanın güçlenmesi için önce imanın gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü güçlü bir imanda zayıf bir haya olmaz. İmanın güçlenmesi ise Nedir? İmanı zayıflatan deliklerin tıkanması gerekir. Birincisi arkadaş seçimine dikkat etmek lazım. İnsan çevresiyle büyür ve çevresindeki birçok şeyde imanın insanın içinde büyür. İnsan eğer yanlış yerdeyse yanlışlar onda toplanmaya başlar. Eğer doğru yerde ise doğrular onda toplanmaya başlar. Olgun bir haya, imana ve sonuçta olgun bir şahsiyete ulaşmak için kişi doğrularla birlikte olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor. Ebu Davud hadisinde Arkadaş insana bazen iyilikler aşılar bazen de kötülükler aşılar. Bir mümin hiçbir zaman edilgen olmamalıdır. Ama her zaman etken olmalıdır. Çünkü kötülükler bulaşıcı olduğu gibi iyilikler de bulaşıcıdır. İkincisi Kur'an'ı düşünerek okumak. Kur'an kalplere şifadır. Kur'an kişinin ahlakını düzeltir. Kur'an anlayışını düzeltir. Kur'an kişiyi Allah'a yaklaştırır. Kur'an kişiyi ahirete hazırlar. Ve Kur'an insana olgun bir şahsiyet ve haya duygusu verir. Sürekli ve düzenli olarak Kuran sürekli ve düzenli olarak Kur'an düşünerek okuyanlar da iyi bir haya ve güzel bir ahlak oluşur. Kur'an ahlakı aynı zamanda Hazreti Peygamber'in de ahlakıdır. O yüzden her mümin mutlaka Kur'an ahlakını ahlakını üzerine almalı, olgun bir şahsiyete ulaşmalıdır. Üçüncüsü, eğitim sohbetlerine devam etmek. Bir sözde ya öğret, öğrenen olun ya öğreten. Üçüncüsü olmayın. Yoksa helak olursunuz. Bu açık bir mesaj, önemli bir uyarıdır. Bir Müslümanın olgun bir imana ve onun sonucu olan olgun bir hayaya, sahip, hayaya nasıl sahip olacağına işaret eden, onun yerini ve yöntemini gösteren bir hadistir. Bir mümin özellikle gençlik yaşlarından itibaren eğitim sohbetlerine dahil oluyor ve bu konuda ısrarlı oluyorsa Allah'ın izniyle o kişi Rahman katında iyiler ve salihler listesine yazılır. O kişide edepli bir ruh, incelik oluşmuştur. Haya bir örtü, salih amel ise onun göstergesi ve meyvesidir. Eğitim sohbetleri insanın dalgalı sularda geminin, gemisinin başıboş gitmemesi, içine su almaması, Rahman'ın istediği hedefe doğru varmasını mümkün kılan bir yol haritasıdır. Gençken eğitim sohbetlerine katılan birçok insanın ilerleyen yıllarda hayatına katılan yeni şeylerle birlikte gözünü başka yerlere çevirir. İşte kopmanın başladığı, normalleşmenin, herkes gibi, e, gibileşmenin oluştuğu yer tam da burasıdır. Kişi artık dersleri aksatır olmaya başlamıştır. Kitap okuma oranı iyice aşağılara düşmüştür. Artık namazlarından eski hazzı alamaz olmuştur. Nafileleri iyice terk eder duruma gelmiştir. Kim bunların kişiye kaldıracağı, kişide de tüm bunların kişide kaldıracağı ilk duygu huşudur. Daha sonra ise hayadır. Şimdi son olarak hayali insanların özellikleri. Evet. Hayali insanlar Allah'tan hakkıyla korkarlar. İmanları yüksek ve kavi olur. Amelleri zarif ve huşulu olur. Sözleri tatlı ve derin olur. davranışları yumuşak ve hikmetli olur. Üstüne, başına ve hareketlerine çok dikkat eder. Sürekli düzenli Kur'an okurlar. Allah'ı ve dinini her şeyden çok severler. Hazreti Peygamberi ve Ehli Beytini canından çok severler. Utanma duyguları çok yüksektir. Az ve öz konuşurlar. Kahkahayla gülmezler. Nefislerini asla şımartmazlar. Fazla yemezler. Fazla konuşmazlar. Fazla uyumazlar. Okumaya ve düşünmeye düşkündürler. Sahabe gibi olmaya gayret ederler. Ahirete bakarak yaşarlar. İnsanlara bakarak yaşamazlar. İnfaka çok düşkündürler. Yardımlaşmayı çok severler. Ehliyle iyi geçinirler, insanları kırmazlar, hayvanlara dahi eziyet etmezler. Sahip olduğu hiçbir şeye gerçekte kendi malı gibi bakmazlar. İyiliği ve güzelliği severler. Çirkinlikten ve utanmazlıktan uzak dururlar. Allah'ın emir ve nehirlerini önemseyerek yaşarlar. İmanlı, şahsiyetli ve hayalı olarak yaşayanların yolu açık olsun. Allah'ı unutmadan yaşayanlara selam olsun. Günümüzde birçok ahlaki değerin ve toplumsal ilişkilerin yıpratıldığı, bozulduğu, hayasızlığın övünç kaynağı olduğu bir ortamda her zaman insanın kendi benliğini, dini değerlerini ve toplumsal değerlerini bir nezbede olsa hatırlatmak için haya ile ilgili bu sohbeti yapmaya çalıştım inşallah ee, genelde okudum ama hakkınızı helal edin artık ilk olduğu için Allah hepimizi hayalı insanlardan kılsın inşallah hakkı hak bilip yapan batılı da batıl bilip ondan kaçan kullarından eylesin Elhamdülillahi Rabbil alemin. Soru sorabilir miyiz hocam? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Soramazsın, sor. <sorabilirim. gülüyor> Allah razı, razı olsun. Eee biz Evet. <gülüyor> evet. Önemli bir ders aslında. Evet, çok güzel bir ders. Allah razı olsun. Çok biraz heyecan. Bayağı Evet, derse başlayalım mı? Biraz daha bekleyelim. 9'a doğru. 9'dan mı başlıyor? Aynı yani sanki. Evet. Hayat dersleriyle de görüşeceğiz. Bizimle gelecek. Kol olması lazım. Pasif olmamalı. <gülüyor> Şimdi arkasından hemen e, bir hadis bir de atasözü söyledi. Hadis neydi? Herkes arkadaşına dikkat etsin Çünkü kişi arkadaşının diğeri üzerinedir Ve yüzüm üzüme baka baka kararır. Atasözünü getirdi. Şimdi bizler kul olarak aynen ve vesselamın dediği gibi köyde yaşayan kaba saba olur. Avcılıkla iştigal eden kafir olur ve devlet kapısına giden ayartılır. Ya canından ya da dininden olur. Koyun çobanı mülayim olur. Deve çobanı aksi olur. Küfürbaz olur. olur. Yani yapılan bir iş, bulunan bir ortam, tenefüs edilen bir hava insana muhakkak bir şeyler kazandırıyor. Kazandırdığı gibi de ne yapıyor? Götürebiliyor. Aynen mesela Ebu Davud'un Allah kendisinden razı olsun. Çok güzel bir ifadesi var. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor 500 bin hadisini okudu. Hıfzettim ve bunlardan diyor 5 bin 365 tanesini süneminde zikrettim. Bunlardan 4 tanesi İslam'ı anlamak için yetti diyor. Bir tanesi helal da belli, haram da belli hadisi. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve özünü korur diyor. Şimdi buradan yola çıkacak olursak demek ki helal lokmaya dikkat eden bir arkadaşla berabersen sen de bunda hassaslaşıyorsun. Karamzade bir arkadaşla berabersen sen de bunda hassaslaşıyorsun. Onun yanında yine kişinin yalnız yaşamasıyla toplum içinde yaşaması aynı mı? Değil. Yalnız yaşayan bir insan kabalaşır vahşileşip konuşmayı dahi unutuyor. Bak Musa Vesselam, Ya Rabbim, Harun'u bana ne al? Yardımcı kıl. Niye? Seni daha çok analım. Daha çok zikredelim. Şimdi burada seçtiğin arkadaş, eğer hakikaten Allah korkusunu taşıyan birisi ise sana da ne yapacak? Bunu sirayet ettirecek. Yani sen bulunduğun ortamda, evinde, komşuluğunda, iş yerinde, akraba ilişkilerinde, Etkensen, karşıdaki nedir? Edilgendir. Edilgendir. Yok, yerham-ı Sen edilgensen, demek ki her ortamda sana ne yapıyor? Etki var. İşte Müslüman her gittiği yerde edilgen değil, etken olacak. Ve zaten bu da imanın nedir? Bir gereği. Kardeşimiz burada mesela Haya ile ne yaptı? Birbirine bağdaştırarak gitti. Şimdi hadis-i şerifte ne diyor? Her kim bir münker görürse ne yapacak? Evet. Ne yapacak? Şimdi imanda rükunların hepsi burada teker teker gündeme geliyor. Kalpti, dildi, azalardı. Bu da senin imanın nerede olduğunu gösteriyor. Yani etken değil de edilgensen demek ki kendine yetecek bir imana da sahip değilsin. Burada. Zayıfsın. Bunun güçlenmesi için nedir? Mesela bir ilim etmek, ilim meclislerinde saydı veya işte yemene içmene dikkat edeceksin, gösterişten kapristen, şandan, şöhretten ne yapacaksın, kaçacaksın, Allah yolunda çok infak edeceğin Allah korkusunu artıracak amellerde bulunacaksın bunun gibi. Ve salihlerle beraber olacaksın. Şimdi düşün, bir insan bir yerde münker görür, buna mani olmaya ne yapar? Korkar. Ama salih bir kardeşiyle beraber gider onun Münker'e mani olduğunu ne yapar görür, o da cesaretle gelir. Ama yanındaki pasif birisi ise, bana ne deyip gidiyorsa, ona da ne yapacak? Aynısı silah eder. Arkadaş derken kim yani İnsan hangi Şimdi, arkadaş derken bir... burada bir sınıfı yok. Bire bir, ister bir işe, ister bir yolculuğa çıktığında, hangisine gidersen, mesela sahabeden bir tanesi birçok sohbette zikrettiğim gibi e, dikkat ettiyseniz Yahudinin biriyle yolculuğa çıkıyor mecbur kalıyor aklına geliyor diyor ki Yahudiyle diyor yolculuk yaparsanız çok dikkat edin muhakkak size bir zarar verir. sahabe uyumuyor her şeyini önüyor tam Medine'nin evleri gözükünce hemen atıyor devesini sürü kılıcı kafaya dayıyor söyle diyor ne yaptın? ben diyor buraya kadar baktım Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yalan söylemez sen bana muhakkak bir kötülük yaptın diyor. o da diyor ki ben senin kadar diye uyanık bir müslümana rastlamadım buraya gelene kadar gölgeni çiğnedim ancak hırsını dövdüm yani arkadaş derken burada mecburen de bir yaptığın bir arkadaşlık olabilir ve sırdaşın muhabbet ettiğin bir sıkıntın olduğunda gittiğin veyahut da ne bileyim ilim almaya gittiğin veya iş arkadaşlığı yaptın, bunların hepsinde çok dikkat etmen gerek Allah razı olsun. Ne yeter bileyim. bana. Alislat ve İslam da oluyordur. Tabi. Yani, yani. yani birebir beraber olduğun, muhabbet edebildiğin, konuşabildiğin her şey bu sınıfa girer. Ha şimdi burada arkadaşlıktan, dostluk da çok farklı olan. Arkadaş olabilirsin, oturup konuşabilirsin, muhabbet edebilirsin, ama dost olamaz. Dostluk çok sonra gelen, belki de hiç oluşmayan bir oluktur. Yani bunlar basit mesele değil. Mesela Allah kendisinden razı olsun, Kâb bin Malik geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben diyor, Yahudi bir ortağım. Cihal et dedi, ben onundan diyor, ailecek de tanışırıp ve çok emin ve güvenilir bir insandır ben bununla ortaklığımı devam ettirebilir miyim? Hayır. Kavp ne yapıyor? Israrcı oluyor. Ama yalan Resulü biz ailecek de tanışırız ve güvenliydiniz. Yani bunca yıllık köklü bir arkadaşlığımız var, köklü bir ticaretimiz var, daha hiçbir yanlış olmadı. Olmaz diyor. Kavp ısrar edince peki diyor ateşiniz nasıl olacak? Yani ihtilaf ettiğinizde kimin dinine göre çözeceksinizdir. Öyle deyince kabusuyorsun. Yani ticaret yapabiliyorsun ama ortak olamıyorsun. Yolculuk yapıyorsun, arkadaşlık yapıyorsun ama bir Müslümana duyduğun muhabbeti ne yapamıyor? Duyanmıyorsun. Çünkü kafirin de seni tanıyıp sana ne yapması? Güven duyması gerekiyor. Bir müşriye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan söyler miydi diye sorduğunda ne diyor? Asla. Nereden diyor bunu? Tanıyor da diyor. <gülüyor> Muhammed'in Emin diyor. Nereden diyor bunu? Müslümanlar dediği için diyor? Hayır. Tanıyor da diyor. Yani girişken olduğu için, halkın içinde olduğu için diyor. Yoksa dağın başına çekil, kimseye karışma sana kimse emin demez. yabani mani derler. Ama toplum içinde ve insanların yapmış olduğu şeylere e, sabretme insanlara iyiliğe emretme, kötülükten sakındırma bak bu zaman insana ne yapar vasıfı okunmuyorlar Olay. Ha. başka? selamun aleyküm kardeşler çay içerseniz buyurun sizlere de bir çay verebiliriz evet var mı çay isteyen? Başlayalım mı biz? Evet.